Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalı sunduğumuz Medine'de gelen hükümler. Hz. Resulün örnekliği çerçevesinde Medine'de gelen hükümler sunumunun 17. sunum sunacağız inşallah. Alt başlığımız bireysel hükümler 9. Bugünkü alt başlığımız bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme. Okunan ayetler içimizdeki gücü aktive etmiyorsa ve hala zulüm ayakta ise ayetleri okumuyoruz demektir. Allah'ın ayetleri insan aklını, muhakemesini, iradesini, kalbini diriltir. Dünyevi kaygılar içinde tıpkı ölüler gibi yaşayan topluma gönderilen ayetler, insan tarafından gereğince algılanmaya başladığında insan ne yapacağını bilemez. Eğer insanla ayetler, ayetlerle insan buluşursa insanlar dirilmeye başlar. Buradaki ölüm ve dirilme mecaz anlamdadır. Müslümanlar ruhsuz, topluma sanki ölü serpilmiş, tıpkı ölüler gibiyiz. Artık dirilmemiz, yeniden şahlanmamız gerekir gibi algılarla anlatmak istediğimiz şey bizim bildiğimiz Ceset haline gelme ölüm şekli değildir. Mecaz anlamdaki ölüm şeklidir. Allah bu mecaz anlamdaki ölümü ayetlerinde birçok yerde kullanır. Yasin suresinde, İsa kıssasında ve başka ayetlerde ölümden, dirilişten söz eder. 70'li yıllarda ülkemizde Müslüman yazarlardan bazıları diriliş üzerine kitaplar, dergiler yayınlardı birçok sempozyum zannettiler. Ölüm ve diriliş tabirlerinin Arap dilinde, Arap dilinden ülkemize yansıyan kültürde bolca kullanıldığı aşikardır. Allah Mursalat suresinde rüzgarlardan söz eder. Allah rasullerini tebliğ faaliyetlerini yaparken rüzgarlara benzetir. Onlar diriliş tohumları olan ayetleri insanlara ulaştırırlar. Ayetlerde tohumlanan insanlar dirilmeye başlar. Elbette bu teşbih yani benzetme müthiştir. Ölüm sessizliktir, atalettir. Sesi soluğu çıkmayan, aktivasyonunu kaybetmiş hareketsizdir. Dirilme ise aktivite olmaktır. Yani harekete geçmektir. Ölü ruhlara ulaştırılan ayetler, aklın muhakemenin iradenin kalbin açılmasıyla akla muhakemeye iradeye kalbe ekilen tohumlar olur. Allah'ın hidayetiyle sulanır. Böylece insanlar dirilmeye başlar. Kur'an'ın anlatım dilindeki zenginlik anlatım seyrine kapılan insanı alır götürür. Ama insanın aklı, muhakemesi, iradesi, kalbi başka yerde ise ayetlerin Anlatım zenginliğine kapılmaz. Kütük gibi ortada durur. Hem de kurumuş kütükler gibi ortada durur. Kurumuş kütüklere ayetler tohum olarak serpilse bir şey olmaz. Herhangi bir dirilme olmaz. İnsan yaratılışındaki toprak gibi olmalıdır. Tohumları içine alıp onları beslemeli, büyütmeli, fidan olarak vermeli, ağaçlandırmalı, Ormanlar haline getirmelidir. İşte hidayet böyle bir şeydir. İnsanla ayetler buluşup hidayet gerçekleştiğinde atalet yani ölüm biter. Dirilme başlar. Aktivasyon başlar. Ayetlerin önüne koyduğu gerçek, insana peşinde koştuğu dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu söyler. Dört elle sarıldığı dünyası bir gün onu bırakacaktır. Nihayetinde en çok 120 yıl yaşayabileceği bir hayatın son demleri, yaşamanın da anlamsızlaştığı dönem olarak insan hayatında yer edilecek. Bebekken, büyüklere muhtaçken, el bebek, gül bebek büyüyen insan hayatının son demlerinde küçüklere muhtaç olduğunda aynı sevgiyi görmeyecek. Hayattan itilmişliğin, bir köşeye bırakılmışlığın acılarıyla kurenacak. İşte bu noktada, dünyasının karardığı tüm dönemlerde onu aydınlatacak tek şey, dünya hayatından sonraki hayatına anlam kazandıracak inancıdır. İnsanın kendine anlam kazandırması, yaşamına anlam kazandırması, yeryüzünde görevini gereğince yerine getirerek dünyayı bırakıp gitmesi önemli bir olgudur. Ayetler, insana bu olguları bütün detaylarıyla verir. Ayetler işi, evi, sosyal yaşamı mezar olanları diriltir. Halbuki insanlar henüz mezar'a girmiş değillerdir. Dikkatle izlendiğinde insanların oluşturdukları hayatlar sanki mezarlar haline dönüştülmüştür. Mezarlar haline dönüşmüştür. Günümüzde Müslümanların geneli işini, evini, camisini, sosyal yaşamlarını kendilerine mezar edinen ölüler gibidir. Allah için, gelecekler için sanki dünyaya söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Bir hengame yaşam içinde hayhuylarla geçen günlerin ardından ellerinde acı bir yorgunluk, insanın içini karartan pişmanlıklar kalacaktır. Halbuki ayetler insanların dünyasını da ahiretinde aydınlatacak bilgilere sahiptir. Gelin görün ki hal böyleyken Müslümanların çoğu Allah'ın ayetlerini okumazlar. Allah'ın ayetleriyle dirilmenin adımını atmazlar. Onları ayetleri okumaktan alıkoyan din inançları vardır. Her yerde cahilliğin iyi olmadığını vurgulayan Müslümanlar Allah'ı ayetlerini anlamaya gelince cahilliği seçerler. Bir kısım mezhepler, tarikatlar, cemaatler insanların Kur'an'ı okuyarak anlamasını istemezler. Bunun için Müslümanlara türlü tuzaklar kurarlar. En büyük tuzaklardan birisi yanlış yapmaktan korkuttadır. Yanlış yapmak korkusu safça, cahilce inanan insanların önündeki en büyük handikaptır. Yanlış yapmaktan korkan saf, cahil insanlar bu tuzağa düşerek kullara tabi olurlar. Artık onları yanlışlardan koruyacak, bilmeden yaptıkları yanlışlardan onu kurtaracak Yanlışlarından dolayı Allah tarafından çekilecek hesapta onlara şefaat ederek cehenneme gitmelerini engelleyecek korumaları vardır. Böylece sinsice şeytani bir zekayla kurulmuş olan tuzak sonucu Müslümanlar Allah'tan ayetlerinden uzaklaştırırlar. İnsanlar Allah'ı anlamaktan korkarlar. Ayetleri okuyup anlamaktan korkarlar. Halbuki imanın temeli bilgidir. Bilgiye dayanmayan iman, imandan sayılmaz. Müslümanların gerçeğini bilmeden inandıkları itikad mezhepleri vardır. İtikad mezhepleri özde iki kural öne çıkarır. Birincisi, kesin olmayan bilgi imanın bilgisi olamaz. Yani, zanna, yoruma dayalı bilgiler imanın esası olamaz. İtikatta iştahat olmaz derler. Tabi, bu kurallara Kendileri ne kadar uydu bilinmez. Zaten bu kurallara kendileri uysaydı, itikatta mezhepler olmazdı. İtikatta mezheplerin olması demek, zaten iştahatların olması demektir. Mezhep zaten Arapçada insanın kendi görüşü değil midir? Kendi iştahat değil midir? İkincisi, bilgisiz iman olmaz, olamaz. Bu açıdan topluma baktığımızda, Müslümanların inancı neye dayanmak? Gerçekten Müslümanlar iman edecekleri bilgileri açık seçik bilmekte midirler? Yoksa değişik rivayetlerden, yorumlardan ibaret, saçma sapan şeylere mi inanmaktadırlar? Allah'a, kitabı Kur'an'a, Resulü Muhammed'e ve diğer Resullere inandıklarını söyleyen Müslümanlar, gerçekten inandıkları şeyleri gereğince bilmekte midirler? Tabi bütün bu sorular ışığında asıl sorulacak soru inancın bilgisini kim belirleyecektir? Yani inanılacak konuları kim belirleyecek? Bilginin içeriğini kim belirleyecek? Sanki bu sorular sorulduğunda hemen herkesin elbette neye, nasıl, hangi bilgilere göre inanılacağını Allah belirleyecek dediğini iştir gibi. İlkesel olarak bu söz doğru olsa da pratik olarak yaşama geçmez. Hem ilim açısından hem de genel bilgi açısından Müslümanlar bunun tersini yapmaktadır. Geçmişte ve bugün Müslümanların inancına ait bilgileri itikadî mezhepler belirler. İtikadî mezhepler. Yani inancın nasıl olacağı, neye nasıl inanılacağı, hangi bilgilerin inanca ait konular olduğunu itikad mezhepleri kurduğuna inanılan kişiler belirler. Allah belirlemez. Müslümanların tarihinde, inanç konularına birçok mezhep türemiştir. Bunlardan en belirgin olanları, muteziyle, mürciye, kaderiye, selefiye, şia ve ehli sünnettir. Her ne kadar selefiye mezhebi, kendilerini ehl sünnetten kabul etseler de, geçmişte aralarında ciddi tartışmalar olmuştur. Esas da sünnet selefiyeyi, ehl sünnetten saymaz. Dikkatinizi çekiyorum tarihdeki tartışmalarda. ehl sünnetin, İhtigat, yani inanç açısından iki mezhebi vardır. diye, eşariye. Bütün bu mezhepleri kurduğu söylenen insanlar, güya İslam'ın inanç konularını belirlemişlerdir. Sanki onlardan hiçbiri, biz İslam'ın inanç konularını belirlemeye yetkimiz yok, İslam'a nasıl inanılacağını, İslam inancının inanç konularını sadece Allah belir dememişler, Oturup Allah rızası için Allah adına İslam'ın inanç esaslarını oluşturmuşlardır. Hani diyebilirsiniz hangi hakla bunu yapmışlardır? Orasını bilemem. Okuduğum, bildiğim kadarıyla Müslümanların tarihinde itikad mezhepleri vardır. Mezhepler, Müslümanların inanacakları bilgileri belirlemiştir. Mezheplerine göre inanmayanları kafir ilan etmişlerdir. Halbuki İslam'ın özü Allah'ın ayetiyle de belirttiği gibi, Rabbin adıyla okumayla başlayan bir süreçte iman, her şeyi Rabbin adıyla okuyup anlamaktan geçer. Rabbin adıyla okunan hayat, Rabbin adıyla okunan dünya, Rabbin adıyla okunan insan, Rabbin adıyla okunacak ayetler insanlara yol gösterecek, Rabbimiz Allah tarafından gönderilen bilgilerle insan, inancını, yaşamını oluşturacak. Bu nedenle Allah Bakara suresinin 2. ayetinde mealen şöyle diyor. Bu kitap asla şüphe yoktur. O muttakiler yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Yanlış yapmaktan sakınmak, her türlü pislikten arınmak, Rabbin adıyla okunacak ayetler insanlara yol göstericidir. Rabbin adıyla okumadığımız Kur'an bize yol gösterici midir? Bize yol gösterir mi? Rabbin adıyla okumuyorsak, şu veya bu nedenle okuyorsak, bilgilenmek veya başka nedenle. Kur'an'ı okumaktan kastımız, yanlış yapmaktan sakınmak değilse, aklımızdaki, muhakememizdeki, bilgilerimizdeki, yaşamımızdaki pisliklerden arınmak değilse, bize yol gösterir mi? Elbette hayır. Allah kuralını belirliyor. Ayetlerin bize, insanlara yol göstermesi için sakınanlardan arınanlardan olmamız gerekiyor. Değilse, Allah'ın Bakara suresinin 18. ayetinde onlar için mealen şöyle diyor. Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür, artık dönmezler. Neden? Çünkü kural belli. Kitabın başındaki surelerden Bakara suresinin başında Allah kurallarını belirtiyor. Neyin kurallarını? İnancın, İslam'a göre yaşamanın kurallarını. Şimdi yeniden okuyalım, bakınız. Bakara suresinin 2, 3, 4, 5. ayetleri. Mealen ne diyor? Bu, Kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Salatı dosdoğru ikame ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rabbinden bir doğru yol üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Ayetlerde... Mealen görüldüğü gibi, onlar yani inananlar, indirilmiş olan bilgilere inanırlar. İnsanların ürettikleri bilgilere, yorumlara değil, kesin açık bilgilere göre inanırlar. Halbuki insanların inanç açısından ürettiği bilgiler yorumdan ibarettir. İnsanların yorumları Allah'ın açık hükümlerinin önüne geçer. Ayetleri okutmazlar. Okutsalar bile anlamlarını saptırırlar. Böylece insanları ayetlere kör, sağır, dilsiz yapanlar, ayetlere kör, sağır, dilsiz olanlar, ayetlerin gösterdiği gerçekleri görmezler, ayetleri okusalar bile duymazlar, ayetlerle konuşmazlar. İnsanların ürettiği mezhepler, tarikatlar, cemaatler gözlerini kör eder, kulaklarını sağır eder, dilleri de sürekli mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini konuşur hale gelir. Halbuki İslam... Allah'ın bilgisinin insana ulaşması, ulaşan bilgilere iman, ulaşan bilgilere göre kötülüklerden sakınarak, pisliklerden arınarak Allah'ın yolunda tertemiz bir hayat sürmektir. Barış, huzur, esenlik içinde bir hayat sürmektir. İçinde barışık insanlarla, barışık, doğayla barışık bir hayat sürmektir. Ancak insan kavgacı, bencil, acelecidir. İnsan bu yapısıyla mezhep, tarikat, cemaat oluşturduğunda kavgacı, bencil, aceleci mezhepler, tarikatlar, partiler, cemaatler oluşturur. Oluşan mezhepler, tarikatlar, partiler, cemaatler kavgaya tutuşur. Böylece şeytan aralarına girer. Onların birliğini, dirliğini bozar. Allah birliğe, dirliğe barış içinde huzurlu bir yaşama çağırırken şeytanın fitnesiyle tarikatların, partilerin, mezheplerin, cemaatlerin aracılığıyla ayrılıklar yaşar. Değer mezhep bir yol edinmekse, tarikat bir yol edinmekse, partiler bir topluluğun yolu ise, cemaatler bir anlayışın yolu ise, Allah insana en güzel yolu yani İslam'ı emreder. Bütün inananların oluşturacağı Müslümanların topluluğunu hedef gösterir. Müslümanların oluşturacağı topluluğa İslam milleti, İslam ümmeti, Müslüman cemaat denir. Onlar sadece yaşayan insanlarla birlikte, yaşayan müminlerle birlik içinde millet veya ümmet veya cemaat değildir. Onlar geçmiş, bugün, gelecekte oluşacak, Allah'ın kurallarına göre oluşan bir topluluktur. dikkat çekin, Adem'den kıyamete kadar gidecek olan, bütün müminlerin oluşturduğu, oluşturacağı bir ümmet olacaklardır. Ne zaman? Ayetlere göre yaşadıkları, ayetlere göre inandıkları zaman. Onlar ümmeti vahidendir, tek ümmet. Onlara İslam ümmeti, İslam milletidir. Onlar ümmeti vahidendir, milleti vahidendir, cemaati vahidendir. Onlar Allah'ın ayetlerine göre hareket ederler. Bilgiyle ve bilinçler Konumuzun başında bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme dedik. Bilgiyi Allah'ın gönderdikleri oluşturduğunda onlar sözümüze dökülür. Artık dilimizden başka söz çıkmaz. Allah'ın serbest bıraktığı şeyler dışında hiçbir söz dilimizi meşgul etmez. Sözlerin en güzeli elbet Allah'ın sözüdür. Her kim ki sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözlerini terk ederek kulların sözleriyle kendilerine yol bulurlarsa onlar kaybedenlerden olur. Pişmanlıklarıyla hayatlarını süslerler. Şöyle etrafınıza bakınız. Allah'ın sözlerine uyup da pişman olan var mı? Elbette hayır. Çünkü Allah yalancı, riyakar, ikiyüzlü, çıkarcı değil. Aksine insan için en güzeli en iyi söyleyen, tavsiye eden, yerine göre emredendir. Allah'ın ayetleriyle belirttiği her şey insanı korumak, kollamak, sakındırmak, arındırmak, huzurlu, mutlu bir yaşama hazırlamaktır. Şimdi biz Müslümanlar Allah'ın sözleri böyleyken Allah'ın sözlerini bir kenara bırakarak tarikatların, mezheplerin, cemaatlerin ve bugün en etkili halini sürdüren partilerin diliyle mi konuşacağız? Dilimizi bunların sözleriyle mi süsleyeceğiz? Her birimizin bunların diliğini konuşarak birbirimize mi düşeceğiz? Ortama bakınız. Birileri yatıp kalkıp partisinden, liderinden söz ediyor. Birileri yatıp kalkıp tarikatından, şehinden söz ediyor. Birileri yatıp kalkıp cemaatinden, liderinden söz ediyor. Birileri yatıp kalkıp mezhebinden, mezhebine ait müştehiklerden, fahitlerden söz ediyor. Onlara deseniz ki biraz da Allah'tan, Allah'ın ayetlerinden, Resul Muhammed'den söz edin. Anında ateşleniyorlar. Ne demek istiyorsun? Biz Allah düşmanı mıyız? Biz Kur'an düşmanı mıyız? Bir Resul düşmanı mıyız? Ne demek istiyorsun sen? Yoksa sen mezhepsiz misin? Sen tarikat düşmanı mısın? Sen sapık mısın? Demeye başlıyorlar. Hayrola, evet hayrola. Neden bu kadar telaşlandınız? Biraz da Allah'tan bahsedin. Biraz da ayetlerden bahsedin. Biraz da Rasul'dan bahsedin deyince neden telaşlandınız? Hayrola, neden bu kadar tepki gösterdiniz? Çok zor bir şey mi söylenildi? Biraz da Allah'tan Ayetlerinden, Resulünden söz eder misiniz denildi. Niçin bu kadar hiddetlendiniz? Hiç unutmam. Yıl 1983. Bir anımı anlatacağım. 1982 yılının Aralık ayının son günlerinde cezaevine girmiş, iki buçuk ay sonra çıkmıştım. Yani Mart ortasına doğru cezaevinden çıktım. Bir arkadaşın iş yerinde oturuyor konuşuyorum Köyümüzden bir amcamız vardı. Doğudan batıya sürgünlerle gelenlerden Köylüler ona Kürt Hasan derlerdi. Artık bizden salıyordu, bizim köylümüzdü, hiç ayrım yoktu. Koyu bir şekilde Said Nursi'yi seviyordu. Risaleleri Osmanlıca okuyor, Kur'an okuma, hafız yetiştirme, Osmanlıca yazma, Risaleleri Osmanlıca yazıp dağıtma işlerine öncülük ediyor. Çocuk yaşlarında, ben çocuk yaşlarımda o Kur'an kursuna gitmiş, Kur'an öğrenmiş, Osmanlıca'yı okumayı yazmayı öğrenmiş. Bir yaz tatilinde de bolca Risaleleri Osmanlıca yazmıştır. Kürtasan amcayı oradan tanıyorum. o da beni tanıyordu. Dışarıdan beni görünce içeri girdi. Karşılıklı oturup sohbete başladı. Bana yaklaşık bir buçuk saat Sayın Nursi'nin hayatından süzün. Onlar Sayın Nursi'yi iyi takip ediyorlar bu dönemlerde. Her mahkemesine gidiyorlardı. Osmanlıca kitaplarını okuyorlardı. Aralarında sohbetler ediyorlardı. Risaleler ve Sayit Nursi hakkında geniş bilgileri vardı. Yakın temasları vardı, yakın ilişkileri vardı. Bir buçuk saat falan dinledikten sonra Hasan amca Allah razı olsun bana Sayın Nursi hakkında çok güzel bilgiler verdin. Bir çoğunu bilmiyordum. Bana biraz da Resulümüz Muhammed'den anlatsana. Sende Resulümüz Muhammed hakkında çok güzel bilgiler vardır dedim. Aman Allah. Bir kızdı ki sormayın. Köpürdü. Gözlerinden ateş fişkiliyordu. Ağzından köpükler savurcasına. ne demek istiyorsun sen? Seni şeytan konuşturuyor dedi. Ben yine alttan alarak olur mu Hasan amca sen benim büyüğümsün. Bulmuşken bir de Resulümüz Muhammed'i senden dinleyeyim diye söyleyince iyice çıldı. Sen dedi sapıksın. Zaten Allah belanı da vermiş bak cezaevine atmışlar demez mi? Sapık dinsiz diye söylenerek çıkıp gitti. Halbuki onlar cezaevine ne diyorlardı? Metrese-i Yusufi'ye. Sadece kendiler için diyorlardı. Ülkemiz garip insanlarla dolu. Sorsanız insanlara Müslümanız derler. Ama partici yatıp kalkıp partili derler konuşuyor ama tarikatçı yatıp kalkıp tarikat şeyini konuşuyor. Ama cemaatçi yatıp kalkıp cemaat liderini konuşuyor. Ama çağdaş aydın yatıp kalkıp Atatürk'ü konuşuyor. Kemalist. Meslekçiler müşteahitlerini, fakihlerini konuşuyor. Fakat siz onları Allah'ı, Resul'ünü konuşmaya davet ederseniz çıldırırlar. Büyük bir tepki gösterdiler. Neden? Neden? Ellerindeki sermaye odur. Aldığınızın sermayeyi? iş bitmiştir. Dünya gerçekleri, parti lideri şeyhi, müşteydi, fakih, cemaat ileri atatürküdür onlar. Onlara madem Müslümansınız bunları değil de biraz da Allah'ı, Resulü Muhammed'i konuşun dediğinizde, ayetleri konuşun dediğinizde ellerinden oyuncakları alınmış çocuklar gibi ciyak ciyak bağrılar. Neden? Onların konuştukları Allah'tan, Resulü Muhammed'den daha mı önemli? Bizler Allah'ı, Resulü Muhammed'i gönderilen ayetleri konuşmayacağız da Fanilerimi konuşacağız? Onların birçoğu öldü gitti. Yaptıkları iyi şeyler varsa mükafatlarını alacaklar. Yaptıkları kötü şeyler varsa cezalarını çekecekler. Bize ne? Biz Müslüman Allah'ta, Resulü Muhammed'de, kitabı Kur'an'da birleşemezsek nerede birleşip bir ve beraber olacağız ki? Dilimizde bir türkü vardır. Niye birlik değiliz? Niye ayrı gayrıyız? Niye birbirimizi yiyoruz? Niçin birbirimize karşı kör, sağır, dilsiziz? Bakın ne çok soru soruyoruz kendi kendimize. Bir yakınma, bir tapınma olarak sıraladığımız dertler. Evet, bir tapınma olarak sıraladığımız dertler aslında samimiyetsizliğimizin, Rabbin adıyla ayetleri, hayatı, insanı okuma yaşımızın delilidir. Her birimiz kendi mezhebimiz, tarikatımız, cemaatimiz, partimizin cephesinden bir ve birlik olmayı bekliyoruz. Halbuki Allah kendine çağırır. Onlar direkt Allah'a değil Mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine, partilerine çağırırlar. Hatta öyle bir tavır takınırlar ki Allah'a çağıranları hep birlikte inkar ederler. Allah'a çağıranlar karşısında birlik içinde olurlar. Kendi başlarına kalınca birbirlerini inkar ederler. Onların bu durumu karanlıkta kör dövüşü yapanlara benzer. Allah'ın ayetleri onların gözlerini kör etmiştir. Kulakları artık işitmez, dilleri tutulmuştur. Kendi karanlıklarında ışığa, yani ayetlerin nuruna karşı çıkarlar. Işık kaybolunca karanlıkta birbirleriyle kavgaya düşerler. Ey Müslüman! Seni Allah'ın sözlerine okumaktan, anlamaktan alıkoyan nedir? Bil ki eğer seni mezhebin Allah'ın sözlerine okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan alıkoymuşsa o mezhebin kurallarına şeytan koymuştur. Bil ki eğer seni tarikatın Allah'ın sözlerine okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan alıkoymuşsa o tarikatın şeyhi şeytandır. Bil ki eğer seni cemaatin Allah'ın sözlerini okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan alıkoymuşsa o cemaatin lideri şeytandır. Bil ki eğer seni parti liderin, partin Allah'ın sözlerini okumaktan, anlamaktan, yaşamaktan alıkoymuşsa o partinin lideri Allah'ın yasalarına karşı gelen azgın bir isyankardır. Unutma ki Allah seni ayetlerine okumaya, anlamaya, yaşamaya davet ediyor. İnsanlar içinden, insanlardan bir tanesini Resul seçiyor. Onun için. Sana Rabbinin adıyla oku diyerek öğüt veriyor. Sen hangi hakla ayet okumazsın? Hangi hakla ayetleri okusan da mezhebinin, tarikatının, cemaatinin, partinin adına okursun? Hangi hakla? Allah ondan binlerce kere razı olsun Ömer bin Abdülaziz. Emevi hanedanı içinde imamlığını dürüst yapan biriydi. Biz tarihlerin şahidiyiz. Birlikte yaşayıp görmedik. Ama tarihler öyle aktarıyor. Onun devrinde yapılanları anlatan tarihleri okuduğumuzda hayranlığımız yere göre sığmıyor. Ne yapmıştı da hayranlığımızı kazanmıştı? O Emevi Hanedanından olarak halkın içinde yaşayan biriydi. Sarayda çok durmazdı, halkın içinde dolaşırdı sürekli. Onlarla dostluk kurardı halife olmadan. Halife olmadan halkını dinler, onların dileklerini, temennilerini alırdı. Halkını çok iyi tanıyan Öncelikle atalarından miras yoluyla gelen halifelik hakkını halkın huzurunda çıktı ve bırakıyorum dedi. Terk ediyorum. Ben Müslüman halkıma rağmen atalarımdan miras olarak halife olmam bana atalarımdan gelen mirası halkın huzurunda terk ediyorum. Müslümanlar arasında sesler yükselmeye başladı. Çünkü yıllardır aralarında yaşıyordu. Onları dinliyordu. Halkın gönlünde Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. Seslerin yükseldiğini gören Ömer eğer halkım isterse bana gönülden riayet ederse bu yükü üzerime bir borç olarak alırım dedi. Halk büyük bir coşkuyla onu halife yaptı, hilafete getirdi. Ömer hemen danışmanlarını topladı. Onlara Müslüman kardeşlerimiz menkıbelere, yalana, dolana zalim. Onlara doğrurus bir şeyler öğretilmemiş. Derhal Müslümanları Kur'an üzerine eğitim alın dedi. Rivayetlere göre iki yıl içerisinde bütün halk Kur'an'la konuşmaya başladı. Devrinde bir valisi kendisine mektup yazıyor. Diyor ki efendim cizyelerimize aldığımız teba yani gayrimüslim halk Müslüman oluyor. Böylece cizyelerinden kurtuluyor. Üstelik zekat dağıtımından da hak kazanıyor. Bu nedenle maliyemizin gücü azaldı önerilerinizi bekliyorum diye mektup yazıyor. Ömer bin Abdülziz kısa ve net bir şekilde cevap yazıyor. Allah Rasullerini dinin elçisi olarak göndermiştir. Vergi memuru olarak değil diye cevabını yapıştırıyor ve diyor ki buna göre hareket. İşte hayatı, insanı, halkı, siyaseti, yönetimi, ayetleri, Resulü Rabbin adıyla okuyan bir lider. Ömer bin adlı. Şimdi sizler diyebilirsiniz ki neden böyle liderler yok? Nerede böyle liderler? Evet, mezheplerin, tarikatlerin, cemaatlerin, partilerin taasubundan kurtulamamış, ayetleri Rabbin adıyla okumayan toplumdan böyle liderler çıkmaz. Çünkü menbaa kirlilik içinde, pislik içinde. Rabbin adıyla okuyan insanlar çıkar mı ayetleri? Çünkü okutmazlar. Okuttukları zaman derhal okurdukları sistemler bangır bangır çatır çatır yıkılıyor. Okuduğumuz ayetler bizi harekete geçirmiyorsa ya bizde iş yoktur ya da ayetlerde iş yoktur mu diyelim? Bizler Müslümanlar olarak ayetlerde iş olduğunu bilen ve buna inanan insanlarız. Öyleyse söyleyeceğimiz tek şey okuduğumuz ayetler bizi harekete geçirmiyorsa bizde iş yoktur demek. Konunun başında ne dedik? Bilgiden inanca, inançtan söze, sözden eyleme. Klasik fıkıh kitaplarını, il okuduğunda enteresan bilgilere rastlanır. Aslında mantıklarında doğru paylar yok değildir yazılanlarda. Mesela denilir ki, iman edilecek şeylerin bilinmesi farzdır, kabul edilmesi farzdır, kalben tasdiki farzdır. Bu buraya kadar doğru, mantık olarak doğru. Elbette iman edilecek şeylerin bilinmesi farzdır, kabul edilmesi farzdır, kalben tasdik edilmesi farzdır. Çünkü bilmek, kabul etmek değildir. Kabul etmek de kalben tasdik değildir. Üçünün bir olması lazım. Yani inancın usulden esasları bilmek, kabul etmek, kalben tasdik etmektir. Hani ikrar da ifade ediyorlar dördüncü şık olarak, ikrar da edebilirsiniz diyorlar, ikrar da edeceksiniz diyorlar, amenna. Elbette, birisine sorduğun zaman sen niye inanıyorsun derse, şuna inandım, şunu kabul ettim, şunu kalbimle tasdik ettim ve bunu söylüyorum sana demesi lazım. Amel edilecek hükümlere gelince, yani uygulanacak hükümlere gelince, aynı türde bir mantığı aynı şekilde kurarlar. Derler ki, insan ibadet olarak uygulayacağı şeyleri bilmelidir. Mesela, salatı ikame edecekse, mesela namaz forumunda söylüyorum, salatı ikame etmenin ne olduğunu bilmesi lazım. Farz olduğuna inanması lazım. Nasıl yerine getireceğini bilmesi lazım. Resulünün örneklediği şekilde yerine getirmek farzdır demesi lazım. Çünkü kendi kafasına göre bir ibadet oluşturmaması lazım. Çünkü örnek olarak o sunuldu. Keyfine göre uygulayamaz. Bütün bunları aklen kabul etmesi, kalben tasdik etmesi farzdır derler. Bu sözlerin üzerinde düşünüldüğünde doğru dersiniz. Yani burada bir sorun yok. Elbette insan inanacağı şeyleri bilmesi, aklen kabul etmesi, kalben tasdik etmesi gerekir. Uygulayacağı şeyleri bilmesi, aklen kabul etmesi kalben tasdik etmesi ve eyleme geçirmesiyle gerekir. Şimdi yine klasik fıkıh hükümlerinde bir şey var biliyorsunuz. Kelime-i şahadet getirmek diye bir şey var. Hani İslam'ın beş şartı diyorlar ya, o beş şartın birincisi, kelime-i şahadet getirmek. Aslında ben hadis kitaplarını okuduğumda, o dayandırdıkları şey hadis, beş şart diye bahsetmiyor. Orijinal metinde ve dayandığı hadis bilgisinde beş şart olarak geçmiyor, şöyle geçiyor. Orijinal metninde, İslam binasının temeli beş direk üzerine kurulur diyor. Hadis öyle diyor. Yani İslam'a göre bir yaşam oluşturacaksanız, bu yaşama ait binanın temelini bunlar oluşturur. Sonra duvarlarını çıkacaksınız, çatısını öğreneceksiniz, kapısını, penceresini takacaksınız vesaire. Neyse, ben onlar gibi düşünmüyorum bu konularda. Farklı düşünüyorum. Bu konuda ben İslam binasının temeli yalansız, riyasız, çıkarsız, samimi işten yani ihlaslı olmaktır. Gerisi lafı güzel, gerisi lafı güzel. Yalansız olacaksın, riyasız olacaksın, çıkarsız olacaksın, samimi işten yani ihlaslı olacaksın. Bilsen ne yazar, yapsan ne yazar, söylesen ne yazar. Eğer yalan varsa, riya varsa, çıkar varsa ve ihlas yoksa ne yazar? Hiçbir şey yok. Onun için bu binanın temeli yalansız olmak, riyasız olmak, çıkarsız olmak ve de ihlaslı olmaktır. Gerisi lafı güzeldir. Neyse. Bu konuyu klasik fıkıh bilgisine göre birazcık irdeleyelim. Madem ki diyoruz, madem ki böyle diyorsunuz, madem ki İslam binasının temeli veya İslam'ın beş şartı budur diyorsunuz, madem ki kelime-i şahadet yani ...Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederim sözü... ...İslam binasının beş temelinin veya beş şahatının ilki... ...o zaman Kelime-i Şahadet üzerinde bir fikir alışverişi yapalım. Buyurun diyoruz Örnekli. Ben çok yaptım bunu. Kelime-i Şahadet, İslam binasının temeli sayılmıştır. Yani İslam yaşamının temeli sayılmıştır. Yani ibadetlerin temelidir. Yani ameli bir hükümdür. Ameli hükümlerde usul neydi? Dikkat diyorsanız bu kelime-i şehadet imanın hükümleri, hani imanın şartı altıdır diyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor, onun içinde sayılmıyor. Bu İslam'ın şartı beştir diyor, orada sayılıyor. İslam'ın şartı dedikleri ameli hükümler olarak sayılıyor, imanın şartı dedikleri itikadi hükümler olarak sayılıyor. Madem ki diyoruz biz kelime-i şehadet ameli hükümler içerisinde, madem ki öyle ve bu usule göre kelime-i şehadetin ne olduğunu bilmek farz mı? Evet, farz olması lazım. Kelime-i Şehadet'in anlamıyla aklen kabul etmek farz mı? Evet, olması lazım. Çünkü usulü bu. Kelime-i Şehadet'i anlamıyla kalben tasdik etmek farzdır. Evet, olması lazım. Ve Kelime-i şahadeti Resul'ün uyguladığı gibi uygulamak farzdır. Usulü bu. Kurallar bu. Mezheplerinizin kuralları bu. Yani bilmek, kabul etmek, tasdik etmek, eyleme geçirmek farzdır. Peki, Kelime-i şahadetin eylemini bilen var mı? Ne? Hadi çıkın müftülere sorun, hadi çıkın hocalara sorun, hadi çıkın imamlara sorun, hadi çıkın diyanet profesörlerine, doçentlerine sorun, hadi çıkın bangır bangır bangır bangır ortalıkta dinden bahsedenlere sorun. Madem ki kelime-i ameli hükümler içinde sayılıyor ve madem ki ameli hükümleri bilmek farzdır, kabul etmek farzdır, tasdik etmek farzdır ve onun eylemini yapmak farzdır, peki kelime-i ameli hükümlerin birincisi olduğuna göre eylemini bilen var mı? Buyurun sorun. Cevap verecekler mi? Bu konuda, ilm-i hallerde, fıkıhta bir açıklama getirilmiş mi? Madem ki kelime-i şehadet, ibadet kuralları içinde sayılıyor, salat-ı ikame, yani namaz kılmakla veya diğer formların yerine getirmekle, oruç tutmakla, zekat vermekle, haç yapmakla birlikte sayılıyor, onlar gibi eyleme geçirilmesi, İslam binasının temeli sayılıyor. Öyleyse kelime-i şehadeti eyleme geçirmek, kelime-i şehadet ibadetini yapmak nedir? Buyurun, söyleyin, söylesinler. Bir tane söylesinler, desinler ki kelime-i şahadetin ibadetini yapmak şudur. Bir gün klasik fıka inanan, koyu, taassup derecesinde olan bir topluğa bunu sordum. Cevap? Cevap yok. Bizde var mı, sizde var mı? Bakacağız. Bir gün Kur'an üzerine eğitim gören bir toplukta sordu. Bana güldüler. Ahabey dediler. Allah aşkına Kur'an'da kelime-i şahadet mi var? Bakın bir de Kur'an üzerine eğitim gören bir topluğa sordum. Yıllarca Kur'an eğitimi görüyorlar. Onlara sordum böyle bir soruyu. Güldüler bana. Dediler, abi Allah aşkına Kur'an'da kelime-i şahadet mi var? Gerçekten sizce Kur'an'da kelime-i şahadet yok mu? Yani biz Müslümanlar Kur'an'daki ayetlerden giderek Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmiyordunuz. Biz Müslümanlar Kur'an'daki ayetlerden giderek Muhammed'in Allah'ın kolu ve Resulü olduğuna şahitlik etmiyordunuz. E, diyoruz, e, o zaman nasıl olmaz? Birisi çıkmış bunları özetlemiş. Ve özetleyen de herhangi bir şahıs değil rivayet edildiğine göre Resulullah özetlemiş. Hadis olarak geliyor. Unutmayalım ki gerçek bir iman gerçek bilgilere dayanır. Gerçekler ise insanların yorumları, iştahatları, fetvaları değildir. Allah katında gerçek ayetleriyle bizlere bildirdikleridir. Bizler Allah'ın bildirdiği konuları bilmeden, anlamadan iman etmiş sayılmayız. Hele Allah'ın bildirdikleri yetmiyor. Ben imani konularda biraz da ekleme yapayım diyorsak o zaman İslam olmaktan çıkmışsın demek. Çünkü İslam'ın ilkelerini de kurallarını da Allah belirler. İnsanların İslam'ın ilkelerini, kurallarını belirlemeye, koymaya hakkı yoktur. Geçmişte şu an yazarını tam hatırlamıyorum. Bir kitap okuyorum. Ehli Sünnet İtigadı diye bir kitap 70'li yıllarda. Kitap başından itibaren insanların görüşlerinden oluşuyordu. Ehli Sünnet İtigadı ya, Ehli Sünnet mezheplerinin görüşlerini anlatıyordu. Tabi o zamanlar bugünkü gibi ayrıştırıcı bir bilgim, bir imanım yoktu. Henüz çoğu konuda yeni şeyler öğreniyorduk o gün ve Allah'ın kitabıyla da tanışmamıştık. Yani klasik toplumdan gelen, atalar dinini takip eden bir Müslümandı, topluma göre dindardık. Şu anda ben dindarlığı kabul etmiyorum, ben dindar falan değil, ben Müslümanım. Ne demiş yani dindarlık, mindarlık? Şey bunlar, bunlar atalar dininin bir kültürü. Allah'ın kitabıyla tanışmadan dindardım ama tanıştıktan sonra Müslüman oldum, bitti. Kitabın sonuna doğru bir konu dikkatime çekti, kitabın sonuna doğru. Ehli Sünnet Akaidini okuyorum. Kitabın sonunda El Sünnet'in Ali ve Muaviye arasındaki kavgadaki görüşü nedir? Bakın İhtigat kitabında yazıyor. Ehli Sünnet İhtigadının görüşlerini anlatan bir kitapta yazıyor. Ve bunu İhtigat meselesi haline getirmiş. Oraya yazıyor. Böyle bir soru başlığı altında altına yazıyor. Sorgusunda ilginç bir cevap yazıyor. Özet olarak. Cevabı okuyunca uzun müddet güldüm. Bakın uzun mü yani kahkahaları verdim O an birisi beni görse der ki bu sapıttı galiba. Gerçekten de sapıttım yani. Cevap şöyleydi. Ali ile Muaviye arasındaki kavgada Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Allah Allah. Ne demek bu ya? Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Anladınız mı bir şey? Mantık oyununa bakın. Ali haklıymış, Muaviye haksız değilmiş. Kişiler için aynı kelimeyi kullanmıyorlar. Yani Ali'ye haklı diyorlar, Muaviye haksız değil diyorlar. Ama aynı kapıya çıkıyor. Muaviye haksız değilse nedir? Haklıdır. Zaten Ali de haklıydı. Yani ikisi de haklıdır kavgasında. Ama açıkça söylemiyorlar. Dürüstçe ikisi de haklıydı demiyorlar. Birinde haklı, diğerinde haksız kelimesini kullanıyorlar. Ama haksız değildi diye kullanıyorlar. Kısaca aklımızla oynuyorlar. Muhakememizle oynuyorlar. Kafamız çalışmazsa Allah Allah. Ne büyük söz diyoruz. Ne büyük söz. Koskoca Ehl-i itikattaki görüşü. Ne büyük söz. İmani bir konu ama kafan çalışıyorsa önce aklınla oynandığını düşünüyorsun sonra bu sorunun ve bu cevabın itikatla ne alakası var diye soruyorsun sessizce. Ama ben sessizce sormak. Kahkahaları koydum sonra her gün kitap evine gittim her gelene o yazıyı okuttum siz bunu nasıl anlarsınız ne anlıyorsun bunu Böyle deyince sen ehli sünneti inkar eden sapık mısın diye başladılar probandaya. Ali ile Mavi arasındaki savaşta verilecek kararın itikadi hükümlerle ilgisi ne? Ne? Gerçekten ilgisi ne? Demiyorlar. Onlar yaşadı gitti. Her ikisi de ölümlerinden sonra yaptıklarının hesabını Allah'a verecek. Bize ne? Hesap günü. Hesabın sahibi Allah. İkisinin de ifadesini alacak ve ikisine de gereken cevabı verecek. Kim haklıysa kim haksızsa. Sana ne? Bunun imanla ne alakası var demiyorlar. Biz onlar gibi birbirimize düşmeyelim demiyorlar. Bu bize bir ders, bir örnek olsun demiyorlar. Konuyu itikadın dışında tutmuyorlar. Ehli sünnet itikadına göre iman amelden cüz değildir. Yani eylemsiz, amelsiz iman olabilir. Bakın, Ehli Sünnet'in temel görüşüdür bu. İman amelden cüz değildir. Yani eylemsiz, amelsiz iman olabilir. Ancak ayetlere baktığımızda bu görüş yerini bulmuyor. Zira Allah açıkça hiçbir yoruma mahal bırakmadan Ankabiz suresinin ikinci ayetinde mealen şöyle diyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını sanırlar. Peki nasıl imtihan edilecekler? Amelle değil mi? Amelle imtihan edilmiyorlar mı insanlar? Başlarına gelen şeylerle ve yaptıkları ibadetlerle Allah'ın yasalarına uyup uymamakla imtihan edilmiyorlar mı? Ayeti görüyor musunuz? İman ettik. E oldu bitti maşallah yok. Ben iman ediyorum. Oldu tamam. Kalbinde tertemiz. E bundan sonra affedersiniz ne halt işlersem işleyeyim önemli değil artık. Ben iman ettim ya. İman ettik sözü içimizden çıkan, dilimizden dökülen bir sözdür. Bu sözün yereğini yerine getirmemiz gerekiyor. İman ettiğimiz her konu sözümüzün arkasından eyleme dönüşmesi gerekiyor. İnsanlar düşünüyor. İmanın eylemi mi olurmuş? Elbette olur. Mesela hüküm sahibi Allah diyoruz, sonra kalkıp İslam'ın hükmünü müştehit de fakih de kor dersek, Allah Rasulü de kor dersek hüküm sahibi Allah'ın sözüne inanmıyoruz demektir. Bakın uygulamamız ne? Diyoruz ki hüküm sahibi Allah'tır. Arkasından diyoruz ki İslam'ın hükümlerine müştehit de kor, fakih de kor, Allah Rasulü de kor. E hani inandık mı o zaman? Eylemimiz ne? Eylemimiz Allah'ın dışında hüküm sahibi bulmaktır. Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulü'dür diyoruz. Yani Muhammed ilah değildir diyoruz. Allah'ın ayetleriyle bildirdiği bilgilerin, Allah'ın hükümlerinin elçisidir diyoruz. Dolayısıyla elçiler Allah'ın dinine ilişkin hüküm koymaz, koyamaz. Hükmü inancına ulaşıyoruz. Peki uyguluyoruz mu? Hayır. Hemen bir usul koyuyoruz. İslam şeriatının temeli Kur'an ve sünnettir. Yani kitap ve sünnettir. Yani Allah ve resulüdür. Allah da resul de İslam şeriatının kurallarını kor. Fayda Hani Muhammed Allah'ın resulü ve kuluydu. O ilah değildi. İnanmış mıyız? Hayır. Uygulamaya geçmemişiz. İman ettik. Neye? Muhammed'in Allah'ın resulü ve elçisi olduğuna iman ettik ve kulu olduğuna iman ettik. Peki uyguladık mı? Hayır. Muhammed hem Allah'ın elçisidir hem İslam şeriatını koyan bir ilahdır, hüküm sahibidir dedik uygulamada. Kelime-i şahadeti getirdik ki ya Allah'tan başka ilah yoktur dedik. Arkasından Muhammed Allah'ın Resulüdür ve kuldur dedik. İman ettik buna. İslam'ın beş şartından birincisini yerine getirdik. Uygulamaya geldik. Uygulamada ne yaptık? Allah'tan başka ilah yoktur demedik. Hemen arkasından ne dedik? Muhammed Allah'ın Elsidir Aynı zamanda da ilahtır. Allah'la Muhammed ikisi birlikte İslam hükümlerini kor demek. Peki kelime-i şehadet, iman ettiğimiz kelime-i şehadet yerine gelmiş mi? Bu imtanda kaybettik mi? Kazandık. Kim Allah Resulü hüküm kor derse, karşı çıkmak inancın yetersidir. Müştehir, fakih, Allah'ın dini İslam adına hüküm koyamaz demek, bu eylemi ortaya çıkarmak inancın eylemidir. Ahiretin varlığına inanmak, hesap gününe inanmak, eylem olarak ahiret hesabına göre hareket etmeyi gerektirir. Her hareketimizde, her söylemimizde, her düşüncemizde aileti hesabı düşünmek bir eylemdir. Yani bir hayata konulmuş yaşamın bir parçası yaşam, eylemdir. Bu nedenle amel imandan cüz değildir demek ayetleri göz ardı etmektir. Tam tersine iman amelin kendisidir. Yeryüzünde insanın yaşamıdır. İşte bunu kaybettiği zaman Müslümanlar işte paldır küldür böyle olurlar. dağını, kil yavrusu gibi. Çünkü imanları amel değil. Her şeyden önce iman. İnsana aktive eden bilgiye, düşünceye sahiptir. İnancı oluşturan bilgiler, düşünceler insanı eyleme dönüştürmüyor ise gerçek bir inanç değildir. Zira insan eylemsiz duramaz. Mutlaka hayatının anlarını bir eylemle doldurur. İnsanın ne söylediğine bakmanız yeterli değildir. İnsanın ne yaptığına, nasıl yaptığına bakınız. İnsanın yaptıkları inancını oluşturur. Ancak insanın yaptıklarının dışında dilinden başka bir inanç çıkıyorsa, içinde başka bir inanç, dışında bir başka inanç, söyleminde başka bir inanç varsa ve vardır, görünen odur. İslam, inancının diğer dinsel inançlardan farklı bir yapısı var. Özellikle laikliğin insanları egemen oluşundan itibaren din inancı vicdana dayandırılmıştır. Halbuki İslam vicdana dayalı bir din değildir. Bugün dindarlar böyle derler. Vicdanına sor. Hani namazlısı, niyazlısı da böyle diyor. Hatta laikliğe karşı olduğunu söyleyen de böyle diyor. Din vicdan işidir diyor. Asla! Din vicdan işidir diyen İslam'ı anlamamıştır. Allah'ın ayetlerini anlamamıştır. Din vicdan işi falan değildir. Din, Allah tarafından bize gönderilen ayetlerin ortaya koyduğu bir yaşam biçimidir. Benim vicdanımdan, senin vicdanından, onun vicdanından çıkmaz. İnsanların vicdanından çıkmaz. O Allah'ın emrinden oluşmuş. Vicdanlardan oluşan Dine Allah Ehli kitap diyor. Yahudilerin vicdanlarından oluşmuş, Hristiyanların vicdanlarından oluşmuş, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmişler bugünkü dindarlar gibi, Müslüman dindarlar gibi bir ehli kitap oluşturmuşlar. Layıkların iddia ettiği gibi İslam soyut sadece ahlak ve edeble ilgili edebi bilendiren bir din değildir. İslam hayatın her köşesine hitap eden insanın yaşam biçimi, karakterini belirleyen bir dindir. Bir Müslüman şu anda ben İslam adına konuşuyorum, şu anda insan olarak konuşmuyorum diyemez. Yani konuşmalarını bazen İslam adına, bazen efendim insan olarak konuşuyorum diyemez. Her an Müslüman olarak konuşur. Her an, her an Müslüman olarak konuşur ve her an İslam adına konuşur. Hiçbir zaman İslami kişiliğini, Müslüman kişiliğini kişiliğinden soyutlayamaz. Bir Müslüman hangi konuyla ilgileniyorsa ilgilensin, inancının çizdiği karakterle, mümin kimliğiyle, Müslüman kişiliğiyle konuşur. Şimdi biraz bilimden bahsedelim, şimdi Müslümanlığımızı bir kenara bırakalım, bilimle ilgisi yoktur demek mümkün mü? Şimdi biraz tıptan bahsedelim, Müslümanlığımızı bir kenara bırakalım demek mümkün mü? Şimdi biraz edebiyattan, şiirden, sanattan, şundan bahsedelim, Müslümanlığımızı bir kenara bırakalım demek mümkün mü? Böyle bir şey yok. Hangi konuyla ilgilenirseniz, sen Müslüman olarak konuşursun. Zira bir Müslüman için, bir Müslüman için inancı, kimliği, kişiliği olarak hayata yansır. Bir Müslüman için inancı kimliği, kişiliği olarak hayata yansır. Amel imandan cüz değildir diyen düşünce İslam'ı yaşamdan ayırmıştır. Ondan sonra padişahlar, krallar, saltanatlar, onlara yarcılık çeken fakihler, müştehitler ve cahil bırakılan Müslümanlar. O cahil bırakılan Müslümanları kendi etrafında derleyen, toplayan cemaatler, tarikatlar ve onları kendi çıkarlarına öldüren zalimler. Baştaki halife veya bilmem ne adıyla kendi çıkarlarını öldürüyor. Dünyanın dört bucağını gönderiyor artık. İslam adına yapılacak ibadetleri yani yaşamı inançtan ayırmıştır bu hüküm, bu cüz demek. Bu iman amelden cüz değildir, amel imandan cüz değildir demek İslam adına yapılacak ibadetleri, yaşamı inançtan ayırmıştır. Bakın çok basit bir algı. İbadetler diyoruz. Nedir ibadet? İnsanların kültürüne bakarsan, bakın Diyanet'in yazdığı ta Osmanlı'dan gelen, Osmanlı mantığından, metresesinden gelen ilm vardır. Diyanet'in çıkardığı. Şöyle der. İtikat, ibadet, muamelat. Bakın ayırır. İtikat, ibadet, muamelat. Ondan sonra içeriğini oluşturmaya başlar. İtikat bölümünde imanın esaslarını, bu altı esasını, kazayı, kaderi, şunu bunu yazar. İbadet bölümünde namaz, oruç, harç, ibadet, şu işte bunları yazar. Muamelat bölümüne geldiği zaman toplumsal hukuktan bazı parçalar yazar. Mesela toplumsal hukuktan bazı parçalar, Örnekleyelim. Kur'an ayetlerine göre evlenmek veya boşanmak, Allah'ın hükümlerine göre evlenmek veya boşanmak. İbadet midir, muamelat mıdır? Soruyorum şimdi açıkça. İlmi halleri göre muamelattır ama Allah'a göre ibadettir. Ayrılmaz. Orada siz Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz, ona ibadet ediyorsunuz. Allah'a göre evleniyorsanız, Allah'a göre aile reisi yapıyorsanız, Allah'a göre boşanıyorsanız, miras hükümlerini Allah'a göre uyguluyorsanız, birisi suç işlediği zaman Allah'a göre onun toplumda devlet varken cezasını veriyorsanız ibadet ediyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz müddetçe ibadet ediyorsunuz. Yerine getirmediğiniz müddetçe ibadetin dışına çıkıyorsunuz. Başkalarına ibadet ediyorsunuz Allah'a değil o zaman. Ama bizim aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne layıklık gelmeden mezheplerimizle Müslümanların hayatına layıklık getirilmiş. İman diyor, itikad esasları esaslar diyor, ibadet esasları diyor, muamelet esasları diyor. Türkiye'ye layıklık getirenler de biz dediler ibadetlerinize karışmıyoruz, imanınıza karışmıyoruz, biz muamelete karşıya çıkıyoruz dediler. Bitti. Sizin ibadetinizde bir şey mi diyoruz biz? hala aynı mantık gidiyor bakın. Bugünkü iktidar bile aynı noktada, aynı şeye inanıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bütün derdi kişisel ibadetlerin serbest olması, bu toplumda yaşanır hale gelmesi, devlet kadavarlarında yaşanır hale gelmesi. Peki muamelat? Muamelat zaten İslam'dan değil kardeşim. İbadetten sayılmıyor zaten. Anlayın artık yani. Anlayın. Bu ülkeye Müslümanların hayatına layık cumhuriyet falan gelmedi. Mezheplerle getirildi. Medreselerle getirildi. Anlayın artık. Yüzyıllar oldu. Halbuki Kur'an boyutuna baktığımız zaman Allah'ın ayetlerde anlattığı ibadet Allah'a göre hareket etmek, Allah'a göre yaşamaktır. Nerede, nasıl olursa olsun, neyi yaparsan yap. Bilginin imana, imanın söze, sözün eyleme dönüşmesidir ibadet. Bilgiyi inanca, inancı söze, sözü eyleme dönüştüremeyen insan Müslüman mümin kimliğine, kişiliğine ulaşamamıştır. İnancı eylemden yani inancı ibadetten ayıran düşünce, İslam'ın özüne yapılan bir saldırıdan ibarettir. Ehli sünnet düşüncesi, ehli sünnetin itikat mezhepleri, inancı eylemden yani amelden yani ibadetten ayırarak İslam'ın özünü sattırmış, İslam'ı layık düşünceye ulaştırmıştır. Müslümanlar laikliği Allah'ın hükümleriyle yönetilmeyen bir düzen sanıyorlar. Hayır, laiklik düşünce biçiminde inancın amelden ayrılmasından ibarettir. İnsanın inancı bir yere, amelleri bir yere gidiyor ise orada layık bir düşünce vardır. Çünkü amelleşmeyen inanç, imanlaşamayan amel İslam'a ait değildir. Allah'ın ayetleri bireye yani insana bildirilen gerçeklere iman et, İmanını da insanlara ikrar et, yani sözünle inancını bildirerek safını belirle, sözünü ettiğin inancı da yaşama hakim kıl, yaşamına hakim kıl demektedir. Ayetleri okumuyor musunuz? Onun için kısaca özetlersek, Müslüman, Allah'tan gelen bilgileri bilen, anlayan, bildiği, anladığı bilgilere inanan, inandıklarını söyleyen, söylediklerini hayatına geçiren, hakim kılandır. Okuduğumuz ayetler bizde bilgi oluşturmuyor ise. Bilgimiz inanç olup bizi aktive etmiyor ise, ölü ruhlar gibi ortalıkta dolaşıyorsa, küfür hayatımızın her köşesini kaplamışsa, ayetleri okumuyoruz, ayetlere inanmıyoruz, ayetlerle hayatımızı oluşturmuyoruz demektir. İnşallah Rabbimize karşı görevimizi yapar, ayetlerini anlar, inanır ve yaşamımızı aktarırız. İnşallah. Evet, burada sunum bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı. Üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.